Şeyh Abdülkadir Geylani, bazı eşher kudsesi ruh şöyle buyurur. Mansur'u hallacın kanadı uzadı da uçmak istedi. Şerî şerif onun kanatlarını kesti. Eğer zamanında benim gibisine rastlamış olsaydı, uçuşunda düşmezdi. Ve öyle abuk sabuk sözler söylemezdi. İmam Rabbani her mektubunda tarikatın şeriatı ihya etmek, ve sünnete ittiba olduğunu sık sık tavsiye eder. Seri sakati kuddisesi ruh, tasavvufun hakikatini şöyle anlatmıştır. Tasavvuf, güzel ahlaktır. Şerefli insanlar, kabiliyetli insanlara onu izhar eder. Şeyh Cüneyt Bagdali, tasavvuf, alçak ve nahoş ahlaktan sıyrılmak, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakına bürünmektir. Ebu Ömer-ed-Dimeşki, Tasavvuf, her noksandan münezzeh olanın tecellisini müşahade etmek için, kainatı noksan görmek ve hatta her noksandan göz kapatmaktır, buyurdular. İmam Sehreverdi, Ebu Hafs'tan naklen der ki, Tasavvuf, hepsi adaptır. Her bir vaktin, her bir haletin, her bir makamın birer adabı vardır. Binaenaleyh, her kim vaktinin adabına riayet ederse iyi adamların makamına ulaşır. Elbette adabı zayi eden yakınlığı zannettiği cihetle uzaklaşır. Kabulü ümit ettiği yerde merdut olur. Şu halde zahirdeki güzel edep batini olan adabın ünvanıdır. Çünkü Resulü muhterem <gülüyor> Eğer kalbi ciddi korkmuş olsaydı azaları da huşu içinde olurdu buyurmuştur. Ebu Sa'id Harras, Tasavvuf sünneti ihya etmektir. Analey, şeriatin zahirine muhalif olan her batın batıldır. Cüneyt Bagdadi, Bizim bu ilmimiz sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanır. Başka değil buyurdular. Özellikle kahraman nakşibendiler, sünnetin ihyasına daha fazla ihtimam göstermektedirler. Nitekim bir adam Şahı Nakşibend Kuddisesi Ruh'a, sizin tarikatinize nasıl ulaşılır deyince, Muşarun iley Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin ihyasıyla karşılığını vermiştir. Ve yine şöyle der, Bizim tarikatimizde Allah Ta'ala ile ve onun Resulü ile, bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasçılarıyla beraber olmanın üç adabı vardır. a. Müridin Allah Teala'nın yasaklarından sakınmak ve emrini yerine getirmekten başka her şeyden bil külliye yüz çevirip zahirde ve batında ubudiyetini kemale erdirmesidir. b. Fettebi'uni bana uyunuz ilahi buyruğunda istigrak bulup her hal ve karda vacip olarak sünnet-i tam riayet etmektir. c. Meşayihle ile beraber olan adab ise, onlar peygambere mutabaat etmeye sebep oldukları ve halkı Hak alaya davet etmek makamına ulaştıkları için, eteklerine yapışmak, hallerine riayet etmek, hizmetlerinde kusur etmemek, huzurlarında ve gıyaplarında daima ruhen ve kalben onlarla alakalı olmaktır.